yoktur, işte asıl hidayet mumları ve ilim çıraları böyle kimselerdir, İbni Ömer, Mu'taffif'in suresini okuyordu, altıncı ayet olan, o gün insanlar alemlerin Rabbi, olan Allah, ın huzurunda, hesap vermek için, dururlar, mealindeki ayete geldiğinde ağlamaya başladı, o kadar ağladı ki güçten düşüp yere kapaklandı.